şeyim var Hiç yani. Hiç <gülüyor> uyuşmuyor. Yani mesela Feruz ve Sezen Aksu hala yani belki dinliyoruz ama yani Hı -hı. böyle bir temkinli, teyakkuzla değil yani. Necayetse. Ne ne de. Şey gibi ama bu. Bak bazı şeyleri mesela yıllarca duyarsın. Yani dinlersin ama duymazsın. Evet. Mesela bana ben mesela diyelim ben ne zaman Feruz dinlemeye başladım. Ha işte dünyanın örnek olsun diye değil. Gerçekten bir şarkısı vardı ve ben onu duydum. Ondan sonra başladım. Neyledir? Yani neyle? Bir de ben size bir şey sormak istiyorum. Bu program fragman şey jingle olarak arada verdiğiniz bir konuşma vardı. Yani hı. Size, e, haberden alıntı yapmıştınız. Hı hı. Onun ne olduğunu merak ettim ben de. O bizim hızlı vatansever delikanlılar. Yanlış hatırlamıyorsam bir İnsan Hakları Derneği mi ne orayı baslıyorlar? Hı -hı. oradakileri bir dövüyorlar evet hatta orada şey var geçen gün onu montajlarken arkadaşlar iyi montaj diyememişler. Hı -hı. Gazeteci soruyor İçeride bayan var mıydı diyor yok iki tane kız vardı diyor. <gülüyor> yani o çok dikkatimi çekti onu merak ettim biz böyle pek medyayı falan takip edemedi mi? eski ama o. yani bu evet. sanıyorum 2-3 yıl önce Nihine bir yerlerde kaydetmiş onu kalmış öyle görünce Dedim bunu halkla paylaşalım bu güzel şeyi Yani çok, gerçekten orijinal bir şey olmuş hı hı. Ee, İbrahim Bey pek rahatsız ettik Estağfurullah size. ne demek Hayırlı sabahlar Allah kolaylık versin. size de, de şey hayırlı size. sabahlar diliyoruz sağ olasınız evet. Ya dağlar dedik dağlardan geldi arkadaşlar oradan aradılar Görevli olmak kolay mı? Müzik dinleyelim ve toparlayalım Olur mu? Şarkıyı dinleyecektik. Onu diyordum. Etif'i <gülüyor> durduracaktım onu diyordum. Romanın kahramanı fan gücüyle karar ama nafile yoktur. Hani her şey ters gidiyor dediğiniz anlar vardır ya. Öyle işte. ayna gibi karşılıklı çoğalıp giden kimi zaman habersizçe elimden tutan gölge gibi adım adım peşimden koşan dinandık öylemeden gözümden bilen Düşeceğim uzaklık Önceden gören Yavaş yalnız... yavaş toparlanalım Ne yavaş yavaş toparlanmamız gerekiyor Saat beş sıfır yedi Bu şarkıyı duyduğumda da Eminönü'nün bir iki Üstüdar İskeresini hatırladım. Hatırlamak istediğim o kadar şey var onları hatırlayamıyorum. Böyle alakalı şeyler hatırlıyorum. Hayat bir ürpertidir kuytularımda. Hayat ayak sesleri uykularımda. Dünyanın, İstanbul'dasınız, İzmir'desiniz, Ankara'dasınız, Kayseri'desiniz, Kütahya'dasınız, Isparta'dasınız, bilmediğim bir sürü şehirdesiniz. Bir sürü ilçedesiniz, bir sürü köydesiniz, dağdasınız, kırdasınız, avadasınız. Böyle yolculuklarda gece vakti tepeleri aşarken, ormanların arasından geçerken arabanın ışıklarını kapamış böyle şarkılar dinleyebilirsiniz mesela ve camı açarsınız ve çam kokusu gelir burnunuza, temiz hava gelir. Yerlerde yabancılaşmaktan bahsetmiştim. Sevmem normalde böyle konuşmalar yapmayı ama ben bunu kelime anlamıyla anlatayım. Bir insan yaşadığı yere yabancı olmamanı. Mesela ben... Ben, ben diye cümleler kurmak istemediğim için durdum. Ben, ben... Şöyle bir örnek vereyim... Sen tembel insan kategorisindeyimdir... Rahatlıkla söylenemiyor bir ya da ağırkanlı... Ben buna gerekmedikçe yerinden kımıldamayanı diyorum... Mesela alışveriş yapmayı sevmem... gerektiriyorum öteki tarafa götürüyorum. Böyle bir şey değil bu... ...böyle bir kültürüm olmadığından... ...bizel kasıtlı olarak... ...haritadan şehirler seçip... ...oralara gitmeye çalışıyorum. Evet, yani bu belki bir... Aa, ne kadar ilginç! Sırtını böyle, aman çantamı sırtını... sırtını... ...çantanı sırtına takıyorsun falan... ...aa, trekking falan... hayır bundan bahsetmiyorum. Belki böyle algılanabilir. ...Hafta sonu kaçamaklarından bahsettiğim, adı üzerine kaçamaktır... ...Benim bahsettiğim bir flört değil... Yani ...Ben... ...duygularımı, arzularımı böyle tenha yerlere... ...Kimsenin görmeyeceği bir yerlere götürmüyorum... Şimdi... Tarih denilince Öyle yani İsminiz var Bir doğum tarihiniz var Doğduğunuz bir yer var Bakın isim, tarih ve mekan Daha doğar doğmaz Bunlar giriyor hayatınıza isim, Tarih ve mekan İşte ben İsmi manasını çok merak etmişimdir Çok sözlüğe baktım ...bulamadım. Rivayetlerden biri... ...hoşuma gittiği için belki de... ...gurur duyduğum için belki de... ...hemen böyle... ...ilk aklıma gelendir o... ...İbrahim'in... ...Ebu Rahim'den... ...geldiğini... ...duymuş dedim. Mantıklı... ...bir yorum olabilir yani etimolojik olarak doğru olmayabilir yani rahmet babası manasında öyle olmak istediğim için belki de doğduğum yerde epey büyüdüm epey dolaştım oranın dilini rahat konuşabiliyorum daha doğrusu şivesini ve doğduğum yerin yaslıları İçige gelmiyor bana. Yani rahmetli dedemin küçük çaylık çaydanlıklarını gördüğümde o boş evde kapının önünde abdest servisini hatırlıyorum küçük günlerini gördüğümde mesela. Allah gani gani rahmet eylesin. şöyle bir şey desek yanlış olmaz herhalde. Hani saatler önce, sanıyorum bir beş saat önceydi, İstanbul'da yaşayanların gördüğü bir afişten, afişlerden bahsetmiştim. Ben İstanbul'suyum afişlerimden, bir panolardan. Belki İstanbul büyük çoğunluk İstanbullu değil. Çoğu nerele oldu? nereli olduğunu dahi bilmiyor yersiz yurtsuz yabancı mesela konut deniliyor evdenmiyor dikkat eder. mesela toplu evdenmiyor toplu konut falan deniliyor yanlış bilmiyorsam konmaktan, konup göçmekten oysa ev hani evim evim güzel evim dersiniz, ev çok özel bir şeydir evime gitmek istiyorum dersiniz Sınıftasınızdır, kendinizi iyi hissetmiyorsunuzdur. Öğretmen gelir başını okşa seni eve yollayayım mı? Eve git istersen, der. Evdir çünkü. Benim ülkeyle vatan arasındaki farkı merak edenler hep söylediğim şey şudur. Ev ile otel arasındaki fark gibidir. ...evle otel arasındaki farkı bilen biri, ülkeyle vatan arasındaki farkı da bilir. Ama ne yazık ki mesela biz vatan... ...o kadar kötü cümlelerde, o kadar kötü adamlar tarafından, o kadar kötü... ...Şekilde kullanıldı ki... ağzımıza almaktan... ...çekiniyoruz. Vallahi doğruları doğru söylemek zaten hiç kolay değildi. Güzel bir şey yapmak zaten hiç kolay değildi. Bugün belki aşkla, şekle vatan demek gerekiyor. <Gülüyor> Mesela Harput'a gittiğimde ben... Önce gün batımını görmüş dedim. gün batarken dağları... Sonra gece arasındaki, şimdi içi falandı sanıyorum... bak nasip olmuştu... Arkadaşlar bir kenarda sohbet ederken ben dolaşmayı tercih etmiştim, o metruk, terk edilmiş türbeler, mezarlar arasında. Ve kenarda bir anıt, tabi bir tarihçe. Karputu çok önemli bir şehir, küçük. Karputu'nun küçük bir ulu camisi var, dikdörtgen biçiminde. Öyle ki içinde avlu, böyle ilginç bir cami mimarisi, çünkü çok eski bir dönem. Yani Selçuklu'dan önce yanlış söylemiyorum yanlış söylemiyorsam daha yani Anadolu'nun ilk Müslümanlaşması girişimlerinin eseri. Mesela caminin de çok ilginç bir mimarisi vardı. İçinde avlusu vardı, avlunun nüstağa çıktı ve çok farklı küçük eğri bir minaresi vardı. Ben de birçoğunuz gibi. ...o yüzden anlamam zor değil... ...işte atalarımız şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar denilip de ne yapmışlar... İşte camiler, kervansaraylar... ...yani... ...bende bir karşılığı yok ki... ...ne demek biliyorum, yamını, yapsan da olur, yapmasan da olur... ...sana sanıyorum çok sonra anlıyor bunun anlamını... ...şöyle... ...mesel hayatınız boyunca bir şeyler okursunuz... İyi yazarlar okuduğunuzda, iyi yazarlar biliyorsun insana şu duyguyu, bunu ben de yazarım, duygusu verir. İyi yazarlar ve kötü yazarlar, bu yüzden birbirine çok benzerler. İkisi de bunu ben de yazarım, duygusunu verir size. Ta ki bir gün, olur ya, sevginize mektup yazacaksınız. Oğlunuza mektup yazacaksınız, askerdir. Ya da bir şey yazacaksınız, cümle. Yazamadığınızı gördüğünüzde anlarsınız. O küçümsediğiniz, ben de yaparım dediğinizi yapmanın ne kadar zor olduğunu. Mesela kendisi böyle araştırma konusu arayan var mı? Canım sıkılıyor ben bir şey araştırayım. Minarelerin evrimini araştırın. Sanat tarihi kitaplarından görmüşsünüzdür. ilk minareler. Bugünkü hale hiç ilgisi yok. Oradan oraya nasıl geldi? Kimin eder bu? Ve farkındasınız. O eserleri yapanların çoğunun imzası yoktur. Daha doğrusu... Kremzi var, sembolü var, ismi yok ortada. Yani Mimar biliyorsunuz. İşte Sultanahmet Camii'ni yapan, Sultan Mimar Sinan'ın talebesi, ne olur ismini hatırlayın yani. On i̇şte Onun ismini biliyoruz böyle birkaç isim bilinir, çok meşhur oldukları için. Diğerlerinin isimleri bilinmez. Bir insan düşünün, sizin gibi etten, kemikten ve fani. Arkasında bir eser bırakmak istiyor. Ama imzasını... Hı? imza atıyor, ismini yazmıyor. Böyle garip bir tevazu. Şöyle bir şeydir. İlla şarkısını zannediyorum Yapılanlar söylenmez ki her zaman. Çabalarınız vardır. Özel zahmetleriniz vardır. Gün gelir... Fırtına çıkar, her şey alt üst olur. İşte içerideki deri dışarıya. Hani haşir misali. Kabirdekiler, toprağın altdakiler toprağın üstüne çıkarılır. Bütün gizli kalmış şeyler ortaya çıkarılır. Mesih ortaya çıkarmaktan haya edersiniz. Söylenmez ki her zaman. Bana kalsın. O insan için Dünyanın anlamı karnımı nasıl doyuracağındır Doğrudur İnsanlar türlü türlüdür Mesela zulüm, i̇şte görüntüleri görüyorsunuz, gerçekten çok acınası nasıl bir şeydir böyle, hemen mesela çocuk görüntüleri gelir gözünüzün önüne, evinden barkından olanlar gelir gözünüzün önüne. Başka gözlerle bakan, daha çok gözle bakanlar için mesela O askerler de çok acınası haldedir Çünkü ne yaptığını bilmeyen Sarhoş Manen Madden Hatta Anlaşılma ihtimali az olduğunu bil bilerek söyleyelim Gavurluk Evet gavurluk Acının bir şeydir zaten başta başını evluk bir şeydir işte böyle sesler gelir yoldasınızdır tenhadır yollar Seyrektir. hava almak için pencereyi açarsınız. Arabanın ışıkları kapalıdır. Yerinden duyulur şarkı ve dağ havası delikleri hava. Bir yerden geçersiniz. Türkiye'dir burası, burası İstanbul'dur. ...siz görmeseniz de, okuyamazsınız da, anlamını bilmeseniz de, bir kitap gibi durur, tarihin bilgelik ansiklopedisi gibi neler neler görmüştür. Herkese hayırlı, uğuz, uğuz? <gülüyor> Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Ut kim olur? Diyorduk ki. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Nasip olursa haftaya cuma gecesi saat 23.00'te yine burada oluruz. Olurum. Hayırlı sabahlar. Anne, anne. İyi günler ileride. Bense 24 saatlik günlerdeyim anneannem. Rüyalarında senin ne kıyamet kopuyor... ...ne de bir gün düşüyor dalından. Sen böyle istersin. Bilirim. Gülümseyerek anneannem. Oysa ne sarışın kızlar göz kırpıyor esmer delikanlılara... Yine de Orta Doğu bir gürbahçesi oluyor. Yine de iyi günler ileride anne anne. Esmerliğimiz kıyamet herkese. Halime bakıp üzülmüyün anne Bir bakarsın dayımla beraber ortak bir iş kurar. Belki bir süpermarket açarız. Hı? Ne dersin? Kasada da muzaffer durur gülümseyerek. Yok yok olur, dandi, popcorn ve halve çorba satırız. Kahrolsun Amerika deriz sonra. Kahrolsun Fransa, Çin ve Manchuria. Kahrolsun biz böyle deyince devre daim düzeniyle dönen dünya... Mançur da kahrolur. Niye kahrolacaksın? Anneanne. Mücmin baş ağrılarım artıyor. İşte yaşamak bu deyip dostlar. Mütleliklere gülümsedi. Anneanne. Ah anneanne. Çıkış yok. Ve bu tereke... ...Sahmetli dedemin yüreğinden daha eski bir mesele. Yüreğimiz bölüştürülemez. İyi günler ileride. Sade ekmeği bildiğimiz günler geçmişte. Güzeldi anneanne. Şimdi ekmek dile gelse... ...boğazımızdan geçişin ortandığını söylerdi. İyi günler ileride anneanne. İyi günler, ileride. Gece yürüyüşü, İbrahim Paşalı.